Abdest Risalesi. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Sekizinci Bölüm. Abdest alırken özürlünün hükmü. Her namaz vakti için abdest alır. Aldığı abdestle o vakit içinde özürlülük kendisiyle sabit olan özrün dışında abdesti bozan yerlenme, küçük abdest gibi. Yeni bir şey meydana gelmedikçe, dilediği kadar farz, vacip, sünnet, eda ve kaza namazı, cuma ve bayram namazı kılabilir, Kâbe'yi tavaf edebilir, kuran ı Kerim'i tutabilir. Özürlünün abdesti, abdest aldığı bu vaktin çıkmasıyla bozulur. Yeni namaz vakti için tekrar abdest alması gereklidir. Bir yaradan devamlı kan akması sebebiyle özürlü olan kişinin, Bu kanın bulaştığı elbiseyle namaz kılması caizdir. Buraya kadar anlatılanlar, bir kimsenin özürlülüğünün sabit olması için bulunması gereken şartlardır. Özürlülük sabit olduktan sonra özrün, sonraki vakitte bir defa bulunması, kişinin hala özürlü sayılması için yeterlidir. Mesela, öğle vakti boyunca, devam ettikten sonra, ikindi vakti içerisinde sadece bir defa kan gelmesi, Özrün devamı için kâfidir. Tam bir namaz vakti yani bir namaz vaktinin başından sonuna kadar özür kesilmedikçe kişi özürlü olmaktan çıkmaz, kesilirse çıkar. Özürle ilgili meseleler Öğle ezanı okunmadan önce bir kimsenin kolundan kan akmaya başlasa, öğle namazı vakti girdikten sonra da devam etse bu kişi ne yapmalıdır? A. Önce akıntıyı herhangi bir yolla durdurmaya çalışmalı, akıntıyı durdurmaya muvaffak olursa abdest alıp namazını kılmalı. B. Akıntıyı durdurmaya muvaffak olamazsa, öğle namazı vaktinin çıkmasını az bir zaman yani abdest alıp namazı kılacak bir vakit kılıncaya kadar beklemeli. Sonra akıntı devam etse de abdest alıp namazını kılmalı. C. İkindi ezan okunduğunda, Akıntısı kesilmeyen bu kişi özürlü kabul edildiğinden akıntıyla beraber kıldığı öğle namazı da geçerli olur. İkindi namazı için vaktin sonunu beklemesine gerek yoktur. Abdest alıp namazını geciktirmeden kılar. Öğle namazı vaktinin girmesinden velev az bir zaman sonra bir kimsenin herhangi bir yerinden kan akmaya başlasa ve devam etse bu kimse ne yapmalıdır? A- Bir önceki meselede olduğu gibi, herhangi bir yolla akıntıyı durdurmaya çalışmalıdır. Buna muvaffak olursa abdest alır ve namazını kılar. b. Eğer muvaffak olamazsa, vaktin sonunu bekleyip namazını kılar. c. Öğle namazını kılmak için vaktin sonunu beklediği gibi, akıntının devam etmesi durumunda, ikindi namazını kılmak için de vaktin sonunu bekler. Akşam namazı vaktinin girmesine az bir zaman kalınca akıntıyla beraber ikindi namazını kılar. Bir önceki meseleden farklı olarak bu meselede ikindi namazını kılmaya vaktin sonuna bırakması, akıntının öğle ile ikindi arasındaki zamanın tamamını kaplamamasındandır. Zira bu misalde akıntı öğle namazının vakti girdikten sonra başlamıştır. Bu itibarla kişi öğle namazı vaktinin çıkmasıyla, Sahibi özür olmamıştır. Özürlü olması akşam namazının vakti girinceye kadar akıntının devam etmesiyle sabit olur. Özürlülüğü sabit olunca daha önce akıntıyla beraber kıldığı öğle ve ikindi namazları da geçerli sayılır. Ancak öğleden sonra başlayan bu kanama ikindi namazı vakti içerisinde abdest alıp bu namazı kılacak kadar bir zaman kesilirse, İkindi namazını akıntının kesildiği bu zaman diliminde kılması gerekli olduğu gibi, akıntıyla beraber kıldığı öğle namazını kaza etmesi de gereklidir. Çünkü özür vasfı sabit olmamıştır. Güneşin doğumundan öğle namazına kadar olan vakit, namaz vakti olmadığından bu vakitte meydana gelen özürler, kişiyi sahibi özür yani özürlü yapmadığı gibi daha önceden sabit olan özürlülüğü de kaldırmaz. Buna binaen sabah namazının vakti girdikten yani imsaktan bir süre sonra kişinin herhangi bir yerinden kan akmaya başlasa ve bu akıntı öğle namazı vaktine kadar hatta öğle namazı vaktinin girmesinden sonra ikindi namazı vaktinin girmesine az bir zaman kalıncaya kadar devam edip kesilse bu kişi sahibi özür yani özürlü olmaz. Çünkü tam bir namaz vakti akıntı gerçekleşmemiştir bu itibarla da akıntıyla beraber kılmış olduğu sabah namazını kaza eder. Ancak ikindi namazı vaktinin girmesiyle akıntı hala devam ederse, kişi sahibi özür olur ve akıntıyla beraber kılmış olduğu sabah ve öğle namazları geçerli olur. Ayrıca bir kimsenin daha önceden sabit olan özürlülüğü mühmel vakit olan güneşin doğmasıyla öğle namazı vaktinin girmesine kadar olan süre içerisinde tamamen kesilse de özürlülük kalkmaz. Mes etmek. Lügatta mes, eli bir şey üzerinde gezdirmektir. Fıkıh dilinde ıslatılmış olan eli, deri veya deri hükmündeki şeylerden, ayağa giyilmek üzere yapılan mes üzere değdirmektir. Müçtehitlerin çoğu, Mes üzerine mest etmenin caiz olduğunu söylerken, sapık fırkalardan olan şia ve hariciler bunu kabul etmemekte söz birliği etmişlerdir. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mes üzerine mest ettiği hadis-i şeriflerde gelmiştir. Urve ibni Mugire radıyallahu anhuma babasının şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yoldaydım. Bana, yanında su var mı? diye sordu. Ben, evet diye cevap verdim. Bunun üzerine hayvanından inerek gecenin karanlığında gizlenince kadar yürüdü. Sonra geldi. Ben kendisine ibrikten su döktüm. Yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden bir cübbe vardı. Cübbenin darlığı yüzünden kollarını çıkaramayınca onları cübbenin aşağısından çıkararak yıkadı ve başına mesetti. Sonra ben, Meslerini çıkartmak için eğildiğimde onları bırak. Çünkü ben ayaklarım temiz olarak onları giydim." buyurdu ve üzerlerine mes etti. Mes üzerine mes hususunda daha birçok hadis-i şerif mevcuttur ki bunların sayısı birçok alimlere göre tevatür derecesine ulaşmıştır. Meymuni rahimehullah'ın Ahmet İbn Hanbel rahimehullah'tan rivayetine göre mes üzerine mes'in meşru olduğu 37 sahabiden nakledilmiştir. Hasan İbni Muhammed rahimehullah'ın yine İmam Ahmed rahimehullah'tan rivayetine göre 40 sahabi Bezzar rahimehullah'ın Müsned'inde İbni Ebi Hatim rahimehullah'ın 41 sahabi dediği rivayet edildiği gibi Hasanı Basri radiyallahu anh'tan bunların 70 Bedir gazisi olduğu rivayet edilmiştir. İbni Abdilber rahimehullah buyurmuştur ki, Bedir ve Hudeybiye gazileriyle onların dışındaki muhacir ve ensar, tabi'in ve İslam aleminin bütün fukahasıyla bilimum ulema ve muhaddisler mest üzerine mest Dolayısıyla bunu inkar edenler, Müslümanların cemaatinden ayrılmış bitatçiler ve şaşkınlardır. Bu husustaki hadis-i şerifler tevatür derecesine ulaştığı içindir ki, İmam-ı Azam Rahimehullah, mest üzerine mes'i kabul etmeyi, ehli sünnetin şartlarından saymıştır. Hz. İmam'ın, ''Bana gündüzün aydınlığı gibi aşikar olmadıkça, mes'i kabul etmedim.'' dediği rivayet edilmektedir. Dolayısıyla, bu meseleyi kabul etmemek, büyük sahabilere karşı gelmek ve onları hataya nispet yani, yanlış yapmakla suçlamak manasını taşıdığından bid'attır. Hatta İmam-ı Kerhi Rahimehullah, mest üzerine mesti caiz görmeyenin, küfründen, kafir olmasından korkarım demiştir. İmam-ı Nevevi Rahimehullah şöyle buyuruyor, Seferde, yolculukta olsun, hazarda, evinde olsun ve ihtiyar olsun olmasın, mest üzerine mest caiz olduğu hususunda, Sözüne güvenilir bütün alimler ittifak etmiştir. Hatta evinden çıkmayan kadına ve yürüyemeyen kötürme dahi bu caizdir. Meshe ancak şiirlerle hariciler inkar etmişlerdir ki onların muhalefeti nazar itibari alınmaz. Ulama, mes üzerine mes'in mi, yoksa onları çıkarmanın yani yıkamanın mı eftal olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Hanefi ve Şafi ulemasına göre ayakları yıkamak eftaldir. Çünkü asl olan budur. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Ömer, Eba el Ensari ve diğer bir cemaat Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain bu görüştedir. Tabi'inden birçokları ise mesin eftal olduğunu söylemişlerdir. Şahbi, Hakem ve Hammad Rahimehullah'ın mezhepleri de budur. Bu hususta i̇mam Ahmed Ahmet Rahimehullah'tan iki rivayet vardır. En doğru rivayete göre mes eftaldir. İkinci rivayete göre ise mes yıkamak hükmen eşittirler. İbnül Münzir Rahimehullah da bu sözü seçmiştir. El-Eşbah kitabında şöyle zikredilmiştir. mes caiz olduğuna inananlar için yıkamak eftaldir. Bu hususta şüphesi olanların meshetmesi eftal olduğu gibi, meshi kabul etmeyenlerin huzurunda da meshetmek eftaldir. Er-Ravza kitabının sahibi şöyle demiştir. Rafizilerin mesti genişlikte misaldir. Çünkü onlar mest üzerine meshi kabul etmeyip, çıplak ayak üzerine meshi kabul ettiklerinden, eli içine sokup ayağını meshetmek için mesti çok geniş tutarlar. Mesler üzerine mesin şartları: 1. meslerin abdestli olarak giyilmiş olması veya abdest almaya ayaklardan başlanılıp, onların yıkanmasından sonra meslerin giyilmesi ve abdesti bozucu herhangi bir durum meydana gelmeden abdestin tamamlanması. Şafiler, bir hadis-i şerifi delil getirerek mes üzerine mes yapmak caiz olabilmesi için mesler giyilmeden önce tam abdesti olmanın şart olduğunu söylemişlerse de, biz Hanefilere göre bu hadis-i şerif mesleri giyerken tam taharetin şart kılındığını değil, bilakis tam taharetin abdest bozulduğu zaman şart olduğunu ifade eder. Hatta bir kimse evvela ayaklarını yıkayarak meslerini giyse, ondan sonra abdestini tamamlasa, o abdesti sahih olur ve onu bozduktan sonra tekrar abdest alırken, Meslerin üzerine mesedebilir edebilir. Çünkü mesler abdestsizliğin ayaklara sirayet etmesine engel olan şeylerdir. Dolayısıyla onlar ne zaman mani olacaklarsa tam taharette o zaman şarttır. Meslerin mani olacağı zamansa abdest bozma zamanıdır. İmam-ı Tahavi Rahimehullah bu hadis-i şerifin şerhinde şöyle buyurmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben onları temiz olarak giydim'' sözüyle, ''Ben onları evvela yıkamıştım'' manasını kastetmiş olabilir. Ayakların temizliğinden, kir, pas veya cünüplükten temizliğini de kastetmiş olabilir. Demek ki, meslerini abdestini tamamlamadan giymiş olabileceğinden, Bu hadis-i şerifte mesler giyilmeden tam abdestin bulunması şartı söz konusu değildir. 2. Mestin abdeste yıkanması farz olan yeri örtmesi. Bu yerden maksat, aşık kemikleri ve topuklarla birlikte sayılır. 3. Ayağı giyilen meslerle, normal bir yürüyüşle en az bir fersah yani 9 kilometre yürünebilmesi. Buna binayen. Yürümekle parçalanabilecek ince bir bez üzerine mes, caiz değildir. Çoraplar üzerine mes etmek Hanefi mezhebinden İmam-ı Azam radıyallahu anh'a göre, çoraplar üzerine mes etmek caiz değildir. Çoraplar deriyle kaplanmış veya altlarına pençe vurulmuş olması müstesna. Bu durumda mes caiz olur. İmam-ı Azam radıyallahu anh'ın ölümünden önceki hastalığında, çorapları üzerine mesedip ziyaretçilerine daha önce insanların yapmasını menettiğim şeyi kendim yaptım dediği rivayet edilmiştir. Bu rivayet delil alınarak İmam-ı Azam radıyallahu anh'ın talebeleri İmam Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed rahimehumullah'ın görüşlerine döndüğü söylenmiştir. Fetvada bu iki imamın görüşü üzerinedir. Bu iki imama göre bir takım şartlar dahilinde Çoraplar üzerine mesetmek caizdir. Bu şartlar, 1- Çorapların altını göstermeyecek şekilde kalın olması. 2- Çorapların bağlanmaksızın ayaklarda durabilmesi. 3- Çoraplarla yaklaşık 9 kilometre yol yüründükten sonra, çoraplarda bir yığırtılma veya altından 3 parmak miktarı bir yerin, ayağı gösterecek bir şekilde aşınıp incelmemesi. Bu bilgiler ışığında, Keçe veya altını göstermeyecek şekilde sık dokunan çoraplar üzerine mesetmenin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Fakat İbn Abidin rahimehullah'ın da ifade ettiği gibi günlük giydiğimiz ince çoraplarla yaklaşık 9 kilometre mesafenin yürünmesi durumunda özellikle topuk tarafında 3 parmak miktarı altını gösterecek bir aşınma söz konusu olduğundan bu çoraplar üzerine meshetmenin caiz olduğunu ileri sürmek İhtiyata uygun olmayan ağır bir iddiadır. 4. Meslerin her birinde ayak parmaklarının en küçüklerinden 3 parmak miktarı yırtık bulunmaması. Şayet mesdeki yırtık parmakların bulunduğu yerde olursa oradaki 3 parmak itibar alınır. 5. Bağlamaksızın meslerin ayaklarda kendiliğinden durmaları. 6. Suyun cilde varmasını önlemeleri. Meslerin üzerine su dökülmesi durumunda suyun ayağa ulaşmasını önlemeleri. 7. Ön tarafı kesilen ayaktan elin küçük 3 parmağı miktarının kalmış olması. Eğer bir ayağın aşık kemiklerinden aşağısı kesilmişse, bu ayağa mes etmek gerekmediği gibi yıkamak da gerekmez. Diğer sağlam ayaktaki mes üzerine meseder. Şayet ayağın ön tarafından 3 küçük parmak miktarından az bir kısım kalmışsa yine mes etmez. Çünkü kalan kısmı ve diğer ayağı yıkamak farzdır. Mesler üzerine mes etmenin süresi Yolcu olmayanlar için bir gün bir gece yani 24 saat, yolcular için 3 gece üç gün yani 72 saattir. Mes için belirlenen bu süre, mesleri giydikten sonra Meydana gelen ilk abdest bozucu şeyden itibaren başlar. Yolcu ve yolcu olmayan için belirlenen süre bittiğinde bakılır. Eğer kişi abdestliyse sadece ayaklarını yıkar. Şayet abdesti yoksa abdest alır. Şunu da ifade edelim ki, ayaklarını yıkamak suretiyle abdestli olan kimsenin bu abdesti devam ettiği sürece mesleri çıkarıp giymesiyle abdesti bozulmaz. Çünkü mesin müddeti, henüz başlamamıştır. Mes'in müddeti başladıktan sonra mes ayaktan çıkarılırsa mes bozulur. Yolcu olmayan bir kimse, mes'in müddeti olan 24 saati tamamlamadan sefere çıksa, yolcu müddeti olan 72 saati tamamlar. Mesela, bir kimse mukim olarak, yani yolcu olmadan mes'leri üzerine 12 saat mes etmişken yolcu olsa, Bu kişi yolcu müddetine tabi olup bu müddeti doldurur, yani 60 saat boyunca daha mesedebilir. Yolcu olan bir kimse bir gün bir gece mesettikten sonra mukim olursa, yani yolcu olmazsa yolculuğu biterse mes müddeti bittiğinden dolayı meslerini çıkarır. Ancak bir gün ve bir gece mesetmeden mukim olursa mesini bir gün bir geceye tamamlar. Mes'i bozan şeyler 1- Abdesti bozan her şey mes'i de bozar. 2- Üzerine mes edilen mes'lerden ikisinin veya birinin ayaktan çıkması yahut çıkarılması. Ayağın şoğunun mes'in boğaz kısmından çıkması veya çıkarılması durumunda mes bozulur. Fermuarlı mes'lerde ayağın şoğunun mes'in boğazından çıkarılması söz konusu olmadığından fermuarın aşağı çekilmesi durumunda mes bozulmaz. Ancak fermuarın bozuk olması sebebiyle devamlı açık bulunması durumu böyle değildir. Çünkü bu durumun meslerdeki yırtık gibi değerlendirilmesi daha zahir görülmektedir. 3. Mestin içerisine giren suyun bir ayağın yarısından fazla ıslatılması. Çünkü bu durumda ayağı yıkamakla mes etmek toplanmıştır. Böyle bir uygulamaysa caiz görülmemektedir. 4. Mes müddetinin sona ermesi. Sargı üzerine mes, yaralı veya kırık yahut çıkık bir uzva sarılan sargı veya alçı üzerine mes etmek yani ıslak eli üzerinde gezdirmek caizdir. Nitekim Cabir radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Biz bir seferdeyken içimizden birine bir taş isabet ederek başını yardı. Sonra bu zat rüyalanarak cünüp oldu ve arkadaşlarına ''Benim bu yaramdan dolayı yıkanmam çok zor olacağından teyemmüm etmem için bir ruhsat bulur musunuz?'' diye sordu. Onlar ''Suya gücün yeterken sana hiçbir ruhsat bulamayız'' deyince bu zat yıkandı ve neticede öldü. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vardığımızda bu durumu söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürdüler. ''Allah da onları öldürsün. Bilmedikleri zaman niçin sormuyorlar? Bilmemenin çaresi ancak sormaktır. Bu kişinin yarasının üzerine bir bez bağlayıp teyemmüm ederek onun üzerine mesetmesi, sağlam olan diğer cesedini ise yıkaması ona yeterdi.'' buyurdu. Ancak ileride de beyan edeceğimiz gibi, burada şunu ifade edelim ki, Hanefi mezhebimize göre, Bey'e guslün arasını toplamak caiz değildir. Kişinin azasının ekseri sağlamsa sağlam olanını yıkar. Yaralı olandan dolayı teyemmüm etmez. Ekserisi yaralıysa sadece teyemmüm eder, sağlam olan kısmı yıkamaz. Bizim burada delil alma noktamız yara üstüne sargı sarıp onu meshetmenin cevazıdır. Yani Sargının her tarafı bir kere mesedilir. Sargı bezinin arasından ciltten gözüken yerleri mesh yeterlidir. Yıkanması gerekmez. Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 8. Bölüm Sonu